değil de, yani bu fethi gerçekleştiren bayan olursa ona da Fatiha denir. Niyetlerinizde. Niyetlerinizde muhacir yazılabilirsiniz. Çünkü niyet etmişsinizdir. Size ayrı bir kapı açarak, az daha bir kapı aralayarak daha değişik zaviyeden bir uslu edeceğim. Bir hayır yolunda, zatında hayır olmayan şeyler bile tamamen hayır hale gelirler. Biraz utanarak ifade edeceğim ama Zannediyorum beni bağışlarsınız. Bağışlamanıza sığınarak da biraz hicabımı aşarım ben. Mesela namaza yürüyeceksiniz değil mi? Ondan evvel abdest alıyorsunuz. Ve buradakilerin hepsi alıyordur abdesti. Abdestten evvel de bir ıtrahat mevzu var. Onu o tabirle ifade edeceğim ben. Tabipler de o tabiri kullanırlar. Yani o metabolizma artıklarını dışarıya atma meselesi. İtrahat... Da namaza niyet ederken ben gidip öyle bir boşalayım. hani işte hicab duydum da buydu yani, utandım buydu. Bir gidip boşalayım da, çünkü esas namazın ruhu da huzurdur, huşudur. İçte saygıdır yani, insanın saygıyla içinin kurulmasıdır. Allah Kur'an'da قَدْ <gülüyor> اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ fi صَلَاتِ اِمْخَاشِعُونَ Namazı iki büklüm olup, kıvrım kıvrım kıvrananaklar Kıvranarak eda edenler kurtulmuşlardır buyuruyor. Yani namaz o bile dış erken eda edilirken yine niyet derinliğiyle, duygularla ifade edilen bir şeydir, yerine getirilen bir şeydir. Siz böyle bir namaza yürürken diyorsunuz ki evvela ben beni rahatsız eden şeyleri atayım, ondan sonra da ilk konsantrasyon abdestle ben onu da alayım, bir taraftan boşalma, bir taraftan dolma, bir taraftan dengelenme her neyse ve namazda gerçekten Allah'a yönelişi, vicdanımla yönelişi yakalayayım dersiniz. Ta ayağınızı bağışlayın, abdest bozacağınız yere atmaya başladığınız andan itibaren siz sevap düzlemine girmiş olursunuz, vetiresine girmiş olursunuz. Bir sevap yolunda yürüyorsunuz. Oysa ki yapacağınız şey gayet tabii bir şeydir yani yemişsiniz, azmetmişsiniz, dolaşım tamamlanmış, atacağınız bazı şeyler vardır, tabi bir şey. Ama niyetiniz bu tabi şeyi bile ibadet haline getirir. Çünkü siz ibadet yolundasınız. Hayır yolunda yapılan zatında hayır olmayan şeyler bile birdenbire hayra inkılap eder, hepsi hayır haline gelir. Sözcüğüyle ifade etmeye çalıştım bunu. İçeriye ''Avzubillahimine'l-kubsi ve'l-kabaisler'' girersiniz. Bakın elaya giriyorsunuz. Adını söylerken bile zannediyorum, bazılarımız aldığımız terbiyeye itibariyle sıkılırız biraz, yüzümüzü boruştururuz. Bunu ifade ederken icap duyarız ama, işte bütün pisliklerden Allah'a sığınarak buraya giriyorum derseniz, orada durduğunuz dakikalar bile sizin hesabınıza, defterinize hasenat olarak yazılır. Dışarıya çıkar gerilirsiniz, ciddi bir metafizik gerilimle ufranek. Ufranek dersiniz, Allah bizi affet, açıldık saçıldık, gerçi kasti değildi bunlar. Ama sen ayan beyan her şeyi bilirsin. Ben bu açılmadan dolayı bu kadarlık bile senin mahfiretine sığınıyorum, dehalet ediyorum. Bir sevap daha alıyorsunuz. İstibra yapıyorsunuz. İstibra abdestten sonra varsa şayet bakiyanın dahi dışarıya atılması abdest aldıktan sonra abdestin bozulmaması için riayet edilmesi gerekli olan abdestle alakalı bir esastır. Dolaşıyorsunuz orada, işte o dolaşma bile yine sizin hesabınıza namaz kılıyor gibi ibadet sayılır. Oturur ezanı dinlersiniz, ibadet sayılır. Yani gerçek namaz, namazın farzıdır. O ana kadar olan şeyler konsantrasyon adına bir kısım hazırlıklardır. Sizi bütün benliğinizle Allah'a yönelmeye hazırlayan şeylerdir. Ama bu yolda yarım saat kadar bir zamanınız geçer fakat bunların hepsi ibadettir. Arz edebildim mi? Bir kapı daha aralayayım ben, yani hayır yolunda her şey hayırdır, bazen yatarken bile öyle olur. Mesela diyelim yatsı namazını kıldınız, yattınız, niyet meselesi mütenahi na mütenahi hale getiriyor. Ben hele şimdi yatıp bir istirahat edeyim de sabah namazını şöyle ciddi bir gerilim içinde, huzur içinde eda edeyim. Hz. sahibi şeriata göre o gece sizin solukluğunuz tesbih sayılıyor. Ha nefes almışsınız, ne yapıyorsunuz nefes alırken? Zararlı şeyler atıyorsunuz dışarıya, yararlı şeyler alıyorsunuz. Gece gündüz vaka bu denge değişiyor ama tabii bir şey yapıyorsunuz yani. Bu tabii şeyi yapmasanız ölürsünüz. Sizin Allah hayatınızı öyle programlamış. Ama nefes alıp verirken sanki subhanallahi ve hamdî subhanallâhil azîm diyorsunuz. Melekler bunun sevabını yazmaya güçleri yetmiyor. Ağız edebiliyor muyum? Hayattaki boşluklar nasıl doluyor? Hayatınızı yine birkaç buğutlu yaşayacaksınız. Hem okuma sevabı, hem okumadaki niyet sevabı, enginliği, hem de başkalarına yararlı olma sevabı, bütün bunlarla hep böyle enginliklerde dolaşacaksınız, zirvelerde dolaşacaksınız. Dolayısıyla hiç boş olmayacak hayatınız, dolu dolu yaşanacak. Bunu böyle yapmak mümkündür sizin için ve bunu zannediyorum biliyordunuz da sizler. Ama ben bir kere daha bildiğinizi size ifade etmek istedim. Siz da bu işleri yapmaya böyle, bu işin başındayken niyet ettiğiniz andan itibaren bütün ömrünüzü binli, bereketli, mümbit bir tarla haline getirebilirsiniz. Yedi veren bir başak haline, hayır yetmiş veren bir başak haline getirebilirsiniz Allah'ın inayet ve keremiyle. mevsim mevsim yapılır ve her işin kendine göre bir mevsimi vardır. Kur'an-ı Kerim bir müminin yapacağı işleri anlatmıştır. Fakat zannediyorum orada evvela şunu yapacaksınız, sonra şunu yapacaksınız, sonra şunu yapacaksınız şekilde tertip isteyen hususlarda bir tertip söz konusu değildir. Sünnet, müminin sorumluluklarını anlatmıştır, sıralamıştır. Ne hadis kitapları, ne siyer kitapları, ne mazi kitapları. Bu işlerin hangisinin öne alınacağı, hangisinin geriye bırakılacağı, hangisinin ne zaman yapılacağı, bu mevzuda zamanlamanın nasıl olacağı hususunda bir şey söylemezler. Vaka zamanlanan bazı şeyler vardır. Günde beş vakit namazı vaktinde kılarsınız. İmkanlarınız olursa ömrünüzde bir kere hacca gidersiniz. Hacın bir mevsimi vardır. Bunu demek istemiyorum. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye adına yapılacak bazı şeyler vardır ki Kur'an'ın elmas büstürleriyle prensipleriyle anlatmadan alın da bunu dünyanın karşısına çıkıp dünya ile hesaplaşacağınız çağa gelinceye kadar bu arada o kadar işler vardır ki bunları sıraya koyma, terkip etme işte bu üstün dimaaların, ferasetlerin, kiyasetlerin, hatta müceddlitlerin yaptığı yapacağı şeylerdir. Yoksa daha işin başında bir Mekke dönemi ya yaşanırken ortaya çıkarsınız ve bir iş yapıyorum diye daha işin başında işi falfoya götürürsünüz. Akım bırakırsınız. Her şeyi kırar ökersiniz. Bu zaviyeden diyorum. Dün değişik bir vesileyle her işin bir mevsimi vardır. Ve şu anda mevsim mevsimi bahardır. Tohum atma mevsimidir. Bu da hatırlatılabilir. Ne kadar tohumunuz varsa atmalısınız denebilir. Fakat şimdi maksadım o değil. Şimdi maksadım bir potansiyel güç var. Allah'ın inayetiyle imkanlar var. Mevsimde tap, iş yapmaya müsait bir mevsimdir. Bu mevsimde nelerin öne alınacağı, nelerin geriye bırakılacağı çok iyi hesap edilmeli. Meşveret edilmeden, konuşulmadan, görüşülmeden... Ta öteden beri size bu mevzuda ışık tutan zatın o nurefşan düsturlarını kendinize rehber yapmadan ve günümüzde bu işe şöyle böyle akveren insanların mütalalarını, mülazalarını almadan şu işi de yapsak olur demek bizim esas yapmamız gerekli olan işi bazen baltalamayı netice verir. Bakın arz edeyim size. Bu her mevsimde, her dönemde yaşanmıştır. Efendimiz döneminde de sallallahu aleyhi ve sellem herkes bir Ebu Bekir bir ölçüde Hazreti Ömer, bir ölçüde Osman ve Hazreti Ali değildir. Bir ölçüde kaydını koydum bir iki zata. Bir ölçüde değildir. Az insan vardır ki onlarda ölçü tamdır veya ölçü ile çok iyi bütünleşmiş, çok iyi motive olmuşlardır. Bu itibarla da bir tek adım yanlış atmazlar. Adeta bir motora bağlanmış gibi, onun hızına bağlanmış gibi, onun temposuna bağlanmış gibi gerekli olan hızı sergilerler, gerekli olan tempoyu ortaya koyarlar. Ne fazla ne de az. Ebu Bekir'i başta görürüz. Allah'ın binlerce rıda ve üzerine olsun. Hz. Ali müstesnadır. Bir ölçüde dedim, İslam'ın fecrini yaşadığı bir dönemde bu hassasiyet Hazreti Ebubekir Bekir ölçüsünde, Hazreti Ömer'de bulunmaz. Onda bulunanın binde biri bizde, bizim kuşluğumuzda ve öğlen vaktimizde de bulunmaz. Fecrini yaşadığı bir dönemde Ebubekirce Bekir'ce bir anlayış, Ebubekirce Bekir'ce bir yaklaşış onda bulunmayabilir. Allah Resulü herkes gelir, her fıtrat, her tabiat ona koşar. Ve günün birinde o karşısında Ebu Zer gibi kılı kırk yaran bir insanı da bulur. Çok hassas, çok titiz. O dönemde bile haksızlığın binde birinin yaşanmasına bile tahammülü olmayan bir insandır. Mekke'de üç gün kalır ve üç gün bu insan kendi başına gaili açar. Yaptığı şeyler doğrudur. Fakat henüz onun temsil ettiği doğruların temsil edilmesi vakti değildir. Yapacağınız şeyler güzel olabilir, semada takdir toplayabilir, Allah indinde hora geçebilir. Fakat mevsimi değilse, kışta karın bağrına tohum saçma gibi git toprağın altında çürü demektir bu. İnsan enerjisini kullanırken de yerinde rantabı kullanmalıdır. Ondan on kat semere almayı hesap etmeli öyle kullanmalıdır. Ebuzer bir enerji kaynağıdır. Büyük işler yapacaktır. Belli bir dönemde çizgiden çıkan, inhiraf eden insanları istikamete getirecek. Bir denge unsuru olacaktır. Fakat o, Mekke döneminin, çile döneminin, şiddet döneminin ve kafirlerin gayz döneminin insanı değildir. O, Medine döneminin, site İslam devletinin çocuğudur. O, Müslümanlık hakimiyetinin çocuğudur. Onun için, Üç defa üst üste Kabe'nin bir kenarında yere yıkılıp ayaklar altında çiğnendiğini gören Allah Resulü onu çeker yanına ve şöyledir. Senin hali hazırdaki durumun şu anda bizim içimizde yaşamaya müsait değil. Sen gifara git, bir gün Medine'de veya başka yerde bizim zuhurumuzu duyduğun an döner gelirsin bize der. Demek ki Ebuzer'in bir tabiatı var, bir fıtratı var. Bu fıtrat aşılamıyor. Bu fıtrat belli şeyleri yapmaya programlanmış. Demin gelirken de ona arz ettim. Allah çok küçük ünitede bile size bir iş gördürecekse sizi ona göre programlamıştır. O kadar sizi duyarlı kılmıştır ki, bilmem, diçlerin, Fırat'ın üstünde bir keçinin ayağı taşın arasına girerse şayet, alem gibi değilsinizdir, sizin birkaç gece uykunuz kaçar. Bu mesuliyet duygusuyla değildir. Adalet anlayışıyla değildir. Allah'a hesap verme meselesiyle değildir. Tabiatınızın bu işe göre programlanmasıyla alakaldır. Sizi Allah bir iş gördürecekse sizi bu kadar duyarlı, manulya gibi dokunduğunuz zaman pörsüyecek şekilde yaratmıştır. Ebu Zer belli bir misyonun programlanmış insanıdır, programlanmış çocuğudur. O Mekke devrinin çocuğu değildir. Medine'de sağda solda Mesih enfas soluklarıyla dolaşacak, insanları mesihleştirecektir adet. Şefkatin, rüfetin, hakkaniyetin, ahirete müteveccih yaşamanın, hayatını bütünüyle cennetin cuma yamaçlarında geçirmenin zevkini, neşvesini tadıracaktır herkese. Mevsim mevzu. Mevsim çok iyi kullanmalı, çok iyi tanınmalıdır. Bir hususa getireceğim meseleyi de, bir ölçüde dedim, benim hayatımda hani falan adildir falan adildir falan derler de isterseniz bugünün ilhamı olarak ben ona Süleyman-ı Sani diyeyim. Yani Hz. Davud'un oğlu Muhiddin İbn Arabi'ye gerek hususul hikemde hilafetin temsilcisi Hz. Süleyman aleyhisselam, inse ve cinne sözünü geçiren, yeryüzünde adaletin ve istikrametin timsali olan, vefatıyla yeryüzünde genel dengenin bozulmasını vefat-ı eden önemli bir sima. Ben ona, onun kâmetine göre saygı duyduğumu söylersem, onu seviyeme indirmiş olurum. Fakat şu andaki ruh haletimle beni bağışlayın. Ama tabiatım ve ona muntabi olmuş, Fıtratım itibariyle onu ne zaman ansam hislerim bütün hislerimle coşarım. Ömer benim nazarımda o kadar büyüktür. Fakat ona ben nispetler perspektifinde belli bir ölçüde tabirini kullandım. Çünkü İslam'ın fecrini yaşadığı bir dönemde henüz Ebubekirleşmemiştir Bekir'leşmemiştir o. Nitekim o aynı zamanda, bağışlayın deviyede de henüz Ebu Bekirleşmemiştir. Onun için Allah Resulü ile belli bir ölçüde tadil çizgisine çekilir. Hz. Ebubekirle çekilme lüzumu hissedilir. Ve neden sonra o fecrin temsilinin alacak karanlığında yaşadığını idrak eder ve kendini konuşturalım der ki Dünya kadar sadaka verdim. Dünya kadar namaz kıldım, dünya kadar oruç tuttum. Allah beni affetsin diye der. Böyle bir fecrin ara alacak karanlığını yaşama. İslamiyetini ilan ettiği andan itibaren Kabe'nin duvarının dibinde dikilir, bu avazı çıktığı kadar Allah'a haykırır. Ve başına üşüşürler, onu da Ebuzer gibi orada yıkarlar yere. Onun içindir ki bakın Allah Resulü Medine-i Minevvere'ye hicret etmeden evvel hicret eden zayıflar arasında Hz. Ömer de hicret eder. Çünkü artık bazı kimseler Mekke'de bütün istikametlerini iktidallerine rağmen, o Mekke'deki umumi havaya tabiatları, fıtratları müsait değildir. Belli bir ölçüde demiş olmama, meseleyi nisbetler perspektifinde ele almama rağmen, o büyük ruhtan itizarda bulunuyorum. ben affetsin. Ve sizin o mevzudaki müstakim anlayışınıza ters gelen benim dıyıkı elfazdan dolayı tam maksadımı ifade edemediğimden dolayı dimağlarınızı bir şeyler söylemişsem siz de ondan dolayı affedin. Ama her şeyin bir mevsimi vardır diyorum. Ne ne zaman yapılacak çok iyi kestirilmeli. Siz siz Mevsimlere göre iş yapacaksınız ve Allah'ın lütfettiği, onun istihdamıyla her mevsimin gerektirdiği şeyi yerli yerince yerine getirmeye çalışacaksınız. Böylece yanlış yapmadan kurtulacaksınız. Teşebbüs ettiğiniz işlerde falsonuz olmayacak, yanlışlığınız olmayacak. Her şeyi yerli yerince yapacaksınız. Bu bidayette, İslam'ın bidayetinde böyle olmuştur. Medine'ye gelindikten sonra bir den bile değişmiştir. Hatta denebilir ki Mekke'deki ayetlere göre Medine'deki ayetler bile değişmiştir. Oradaki cezalet, fesahat, oradaki gürül gürül o ilahi kelam, beyinlerde şimşekler gibi çakan, yıldırımlar gibi gürleyen o ilahi beyan bir yerde kanun vaz eden bir kitap haline gelmiştir. Muniz, yumuşak, İnsanların vicdanını eline alan, yumuşatan bir kitap haline gelmiştir. İfade, üslup bile değişmiştir. Bir yerde ferdi Müslümanlık vardır, ferdi anlatma vardır. Öbür tarafta bir site vardır. Karşınıza kuvvetle çıkanlara karşı karşılık verme vardır. Caydırma vardır, hesaplaşma vardır. Sadat solda başkalarının kuvve-i kırma vardır ki, upuzun bir nübüvvet serisi içinde Allah Resulü'nün Medine'ye teşrif ettikten sonra, 17 defa düşmanlarının kuvvet maneviyelerini sarsmak, irade açısından onları felç etmek, Bedre giden yolu açmak için düşmanlarına karşı çıkmış ve hesaplaşmıştır onlarla. Bunlar mevsimlik işlerdir. Eğer Bedir'den evvel o 17 tane seferin, seriyenin herhangi birini icra buyurdukları mevsimde Bedri gerçekleştirselerdi muhal fars Bedir'de elde edilen şey elde edilmezdi. Çünkü Bedre gidilen yolda yapılması gerekli olan şeyler vardı. Teker teker onlar, o mevsimlik işler, mevsimlerinde icra edilmeleri lazımdı. Her işte hikmeti vardır, abes fiil işlemez Allah. Hikmetin Sultanı Hazreti Muhammed'e abes fiil işletmez Allah Celle Celaluhu. Ve sizin döneminizde hep aynı şey olmuştur. Bağlı bulunduğunuz esaslar, Kur'an'dan sünnete uzanan çizgide, ondan müştehitlerin Kur'an ve sünnete dayalı saf yani iştahatlarına uzanan çizgide, ondan çağınızda size ışıklar tutan, o ser rehberin rehberlik adını ortaya koyduğu düsturlara kadar uzanan çizgide, asla sadakatla beraber, eğer inkilafçı olamazsanız, Gelişen hadiseler karşısında, gelişen hadiselere, Allah'ın lütfettiği insanlara motive olmada zorluk çekersiniz. Çok geride kalırsınız. Bir kenara çekilir, insanları derhize davet edersiniz. Gel burada üç beş kişi okuyalım dersiniz. Oysa ki artık şartlar, meseleleri anfilerde ele alma şeklindedir. Oysaki şartlar ve şartların, Müşhir okulları size üniversiteleri göstermekte, okulları göstermektedir. Ve şartlar okullar verasında size daha yüksek akademiler göstermekte, araştırma merkezleri göstermektedir. Künun-u müsbete adına, ulumu-aliye-i adına. İster o sahada, ister bu sahada halledeceğimiz dünya kadar mesele var. Çağ muhakemat adına tembihde bulunan ve sati kafaları düşünmeye davet ediyorum diyen bir insan, bana göre diyor ki, İslam milleti sekiz asırdan beri geridir diyor. Sekiz asırdan beri bizde her şey durmuştur. Sekiz asırdan beri iştahat kapısı kapanmıştır. Sekiz asırdan beri bu ülkede, bu ülkenin meselelerini kucaklayacak ilim adamı yetişmemiştir. Biz nispetler perspektifinde bazılarına haklı oldukları, hak ettikleri büyüklükleri vererek onları başımıza taç yapıyoruz. Bizim başımıza taç olmaları gerçek büyüklüğün ifadesi değildir. Gerçek büyüklüğün ifadesi, Müslümanlık adına 1. 2. 3. asrı bilhassa 4. 5. asrı saniyen ve bil arası yaşatmak suretiyle ancak tahakkuk edebilir. Hicri 5. asırda bir düğümlenme olmuştur. Adeta nizamiyenin açılmasıyla her şey bitmiştir. Ve en son alem İslam'a vereceği şeyi nizamiye vermiştir. Ve bir İmam-ı Gazali görürüz. Arkadan bir fahliddin Razi görürüz. Çağını idrak içinde fakat gelecek çağlar adına bunların da çok fazla bir şey söyleyip söylemediği hususu yine görüşülebilir, konuşulabilir ayrı mesele. O beni aşar, benim emsalimi aşar, Bugün aşar bir mevzudur. Onları kritiğe tabi tutmadan Allah'a sığınırım. Fakat büyük bir zatın size Muhakemat adına bu adı koyarak neşrettiği bir kitapta veya kızıl bir icaz dediği bir şeyde, yani vecazetinden dolayı akılları durduran, mantığa yeni bir buğut kazandırmak istedi. Yani bizim hala medreselerde Aristoles mantığını İsa, Goc'i deyip hicelediğimiz dönemde tatbiki mantık adına ortaya bir fikir atan, ve sati düşüncelere düşünme yolunu gösterdim diyen çağın insanının büyük mütefekkirin düşüncesi. <Gülüyor> Efendimiz Sultanlar Sultanı O Sultanlar Sultanına Ruhlarımız feda olsun Allah onun getirdiği Esasat ve mesajı Karşı Hepimizi Fَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ Sırrıyla serfiraz kılsın İsmail aleyhisselam Gibi boynunu kes Diye uzatanlardan İbrahim gibi bıçağı ona çalacak Kadar bu mevzuda Kararlı olanlardan eylesin demektir ki işte o zaman kurtuluşumuzun fermanı fenadeynahu ey ya İbrahim milleti İbrahimiyeden hilletmezeyni paylaşanlara o ses gelecek fenadeynahu ey ya İbrahim qaddaqt arruya dünden bugüne sizin için görülen rüyalar sizin için hülyalar artık gerçekleşti bir kurban lazımdı o bir insan şeklinde göründü ama o hayvan olacaktı. Çünkü insanı katletmek, bütün insanları katletmek gibi bir cinayettir. Bu olamazdı. O bir semboldü. O nidaya ulaşabilmek için sizler milleti İbrahimiye'densiniz. Sizler ihlas esaslarına bağlılığınız itibariyle hillet mesleğinde yürüyorsunuz. Öyleyse Hz. İbrahim'le çok sıkı alakanız var. Çünkü Hz. İbrahim'in İshak kolu bitmiştir artık. Hz. İbrahim bütün hususiyetleriyle, ahir zamanda hem Mesihiyetiyle hem Mihtiyetiyle, yani hem Hz. İsa'ya ait ruhuyla, hem Hz. Muhammed'e ait ruhuyla sallallahu aleyhi ve sellem yeniden bir noktada toplanmış. Yani İshak'la İbrahim'le iki dal halinde, iki sürgün halinde, beşeri aydınlatan o iki büyük sürgün, biri Hazreti Mesihle noktalanmış, biri de efendimizle noktalanmıştır. 500 küsür sene sonra. Ve onlardan sonra peygamber gelmeyeceği için, peygamberlik manasında peygamber gelmeyeceği, peygamberlik misyonuyla peygamber gelmeyeceği için bu ahir zamanda velayetlere esas teşkil edebilecek şahsi manevilerle. Yani değişik meziyetleri bir araya getirerek Kimileri zühtleriyle, kimileri takvalarıyla, kimileri ihlaslarıyla, kimileri velayetleriyle, kimileri veralarıyla bir araya gelerek ve bir araya gelmeleriyle bu muzeikten bir velayet meydana getiren o cemaatlerle temsil edileceklerdir. Şimdi Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem çağımızda böyle bir temsil içindedir ki biz İnşallah bu nesil, bundan sonraki nesil o Mesihiyet'in kendine has havası içinde eksantriği çok iyi kullanarak, bu mevzunun esnekliğini çok iyi kullanarak bu ilahi mesajı onlara da götürecekler. Yani bir taraftan ihtakak meselesinde kararlı, azimli, tam cehd insanları ve diğer taraftan da dövene elsiz, Hakkı neşetme mevzuunda, dövülselerde, vurulsalar da, hakarete maruz kalsalar da, gönülsüz olacak bir cemaate ihtiyaç vardır. Gönülsüz ne demek? Gönülsüz olunca insan olmasın dahi, gönül koymayan bir cemaat olmaları. Evet, o manada ona teslim olursak inşaAllahu Teala, fana enya İbrahim bugünün tuluat. Sesi zannediyorum sinelerimizde kendisini hissettirecektir inşallah. O teslimiyeti sergileyelim Allah Celle Celaluhu'nun lütfuyla. Efendimizin teveccühlerine gelince, bunu değişik zamanlarda, değişik münasebetlerle ve değişik buğutlarda arz etmeye çalıştım. Mevzu onunla alakalı olduğundan dolayı zannediyorum, ben bana ait yorgunluğu aşmalım siz de size ait Herhalde öyle düşünürsünüz. Bu başa artıcı şeyler olmasaydı demezsiniz. Çünkü söz onunla alakalı olunca, çağan insanın yine dediği gibi, mesele onunla alakalı olunca hani ve Muhammedah dul Kur'an'e <gülüyor> bir makaleti, ve lakin makaleti bel Kur'anı. Hassan ibn Sabit'in وَمَا مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَةِ وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَةِ بِمُحَمَّدٍ Sözünden ihtibat ederek ben sözlerimle Hz. Muhammed'i sena etmedim belki onun methu senası benim sözlerimin içine girdiği için sözlerime bir güzellik buğdu kazandırdı diyor. Sözlerim onunla gerçek güzelliğe ulaştı diyor. Bu itibarla konuşan kim olursa olsun meseleye yaklaşım nasıl olursa olsun, üslubu ne olursa olsun, söz gelip ona dayanınca, orada birdenbire farklı bir güzelliğe ulaşır, bir güzellik buğduna ulaşır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin kendisiyle alakalı cemaatle alakalanmaması mümkün değildir. O öteden beri, dini mübini İslam'a hizmet eden herkesle alakalanmıştır. Sahabi ilk asırda, Yapacakları hemen her işin arefesinde, adeta onu rüyalarında görüyor. Belki bazen yakazeten, açıktan aça müşahede ediyorlardı. Daha sonraki dönemlerde de bu hep devam ede geldi. Hiçbir devir onun feyzi nurundan, sahip çıkmasından, onun o işin içinde bulunmasından hali ve fari olmamıştır. Size yine nakletmişimdir eski mevzelerde. Hızır Çelebi, birisinden dinlemiştim. Ulu Batlı Hasan, gönlümüzü sinemizi dolduran insanlardır buradan. Nasıl şeyse Ulu Bat'tan geçerken, Ulu Abad'tan, bir küçük kısatma ile, hafif bir değişiklikle Ulu Batlı olmuştur. Geçerken o dupturu, bu enfes balıklı gölüyle hep Ulu Batlı Hasan'ı hatırlarım. Ve bir de onun adına bir abide dikmişler orada. İşte hayalime karışık, değişik duygu ve değişik düşüncelerle adeta, o da değişik şekilde hücum eder. Değişik tecessümler olur gözlemin önünde. Hep gözümde büyüttüğüm o çağdaki 3-5 insandan biridir. Hızır Çelebi, Fatih Mehmet, ayrı bir Çelebi ve Ulu Batlı Hasan. İhtimal, hepsi bu hocanın önüne diz çökmüş, aynı hocadan ders almışlar. İhtimal, Akşemseddin'den çok istifade etmişler. İhtimal, Hacı Bayram'dan uzanan çizgide belilerden çok istifade etmişler. İstanbul fethediliyor. Ulu Batlı'nın dasitani mücadelesi herkesin malumu. Vücudundan yediği bilmem ne kadar okla, ona... O türlü yakıştırma, o türlü temsille bakma, yaklaşma nasıl olur bilemeyeceğim de. Öyle vücuduna saplanmış oklarla bir insanı tasavvur ederken ben, ağzımdan dilimin ucuna kadar kirpi demek geliyor. Ve surun bir yerine yıkılıyor. Ve neden sonra da iş bitiyor, Fatih Ordu güm güm mehterle İstanbul'a giriyor. Allah Resulü'nün rüyası tahakkuk etmiş. Hazreti Muaviye'nin rüyası tahakkuk etmiş. Hazreti Osman'ın rüyası tahakkuk etmiş. Yıldırım Han canım çıksın, iki defa kuşatmış. Gerçekleştiremediği rüyası torunu tarafından tahakkuk etmiş. Herkes bu rüyanın tatlı tatlı içler akan, kevser gibi zevkini, neşvesini yaşarken Fatih dostlarını arıyor. Yakınlarından bir tanesi de levendi, ulu batlı asandır. İşte onu orada kanlar içinde, vücudunda oklar, bilmem kaç yerinden kılıç darbesi almış, yerde yatarken görüyor. Ve gülüyor. Sürekli gülüyor. İsterseniz bu bisametin arkasında, Sadibni Rebi gibi cennet kokularının geldiğini düşünürsünüz. Cennet hurilerinin başına üşüştüğünü düşünürsünüz. İsterseniz onun kendi ifadesi içinde nakledildiğine göre. Fatih soruyor, ne gülüyorsun diyor. Diyor ki, biraz evvel resul Ekrem bu surlarda dolaşıyordu, bana da uğradı diyor. İstanbul bir şehirdir, bir beldedir. Fethedilirken Müslümanlığın kaderiyle alakalı, onun gerçek, mutlak, söz götürmez, biricik, başbuğup, her çağda ordusunun başında olmuştur. Fatih savaşırken ordunun başındaydı ama, fakat onun da başında olan birisi vardı. Allah Resulüydü. O da ona göre düğümlenerek, ona göre kilitlenerek oraya gelmişti. Düğüm düğüm ruhunda o vardı. Nereden nereye kadar o vardı? Babası ta adını kurken o vardı, Muhammed Fatih. Bir yerde o, bir hisar yaptırırken, o Muhammed ismini İstanbul'un yamaçlarından birine işliyordu adeta. sahabe efendilerimizin hizmet düşüncesi ve ulaştıkları buğdu izah eder misiniz? Çok uzun sahabi. Yıllarca siz sahabi dinlediniz. Ama daha yüzlerce yıl onlar anlatılsa değer. Çünkü onlar kıvamında bir toplumu temsil ederler. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme muasır olmanın insi bağı, boyası, çehrelerinde, vicdanlarında bir cemaattir efendimizin fırçasıyla şekillenmiş insanlardır. Dünyalar durdukça anlatılsa değer onlar için. Ama hatırlarsanız bir yerde bir beş tehlike, altı felaket gibi bazı şeyleri sıralamasa dedin de da dikkatinizi arz etmiştim. Sabi sabi hayatı, sabi anlayışı, sabi felsefesi çok önemlidir. Fakat bunlar gayeyi hayal olmalı. Yakalanmaya çalışılmalı. O hususi insibağın onlara vurduğu, sürdüğü, çektiği o hususi renk tonu o yakalanamasa bile bence işte o yeşilin hangi tonu en son yakalanabilecekse mavinin veya en son yakalanması gerekli olan hangi tonu ise bence o yakalanmalı. İki felaket dedim ben. Bunlardan bir tanesi Başkalarının datasitani hayatlarını anlatarak hep onunla teselli olma. Çok defa bizim tekke ve zaviyelerimizde evliya, asfiya, ebrar'a ait menkıbeler nakledilerek bununla teselli olunmuş. Ama acaba evliya olmaya, asfiya olmaya, ebrar olmaya mukarrebin olmaya giden yollar hangi menfezden geçiyor? Yolları araştırılmamıştır hep başkalarının halleriyle teselli olmuş bu bence büyük bir felakettir. İlerlemenin yükselmenin yolunu kesmiş bir gulyabani düşüncedir bu. Bu nurdan helazonda bence bu gulyabaniler bertaraf edilmeli. Başkalarını yükseldiği o helazonda na mütenahiliye ulaşan o helazonda çağımızın insanı da yükselebilme yollarını araştırmalıdır. Bu felaket bertaraf edilmelidir. Tam bunun mukabili bir başka bela da şudur. Günümüzde bu türlü şeylere insanlara açık olmadığından dolayı, ruhlar manaya kapalı olduklarından dolayı, veli nedir? Safi nedir? Nebi nedir? Bunlara gelen varidat nedir? Bunların Allah'la münasebeti nedir? Rüyaları nedir? Hülyaları nedir? Hayatları nedir? Nasıl bir buhutta yaşarlar? Bunu bilemeyen günümüzün bağışlayın. Pek çok nadanları o büyük insanları kendileri gibi farz ederek, e işte çok şükür biz de olabildiğimiz kadar olduk demekte. Belki kendilerini bir Şazeli gibi, bir Ahmet Vedevi gibi, bir Ahmet Fai gibi, bir Şah-ı gibi, bir Nakşibend gibi, bir Yesevi gibi, bir Mevlana gibi görmekteler. Ve bilmediklerinden, alemi kendi menzillerine indirdiklerinden dolayı da bu büyük zatları tenkite cüret etmektedirler. Bırakın onu, dün tahsiye çalıştığım bir kitapta Sahabe-i kiramın ve efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem tenkitine verilmiş cevaplar var. Peygamber tenkiti söz konusu. Sahabi tenkiti söz konusu. Hadisin tenkiti söz konusu. O hadisi ilhamla, vasıtayla, vasıtasız neyse getiren aradaki vasıtaların Cibril Emin'in tenkiti söz konusu. Akla tam girmediğinden dolayı bazı ayatı beyinatın tenkiti söz konusu. Hafizan Allah bir kere Enes deyip tenkite başladı mı? Ebu Hüreyre deyip tenkite başladı mı? Abdullah İbni Ömer deyip tenkite başladı mı? Bu hemen çarçabuk. Üç adımda Allah Resuluna varılır. Ve derken Cibri ile girilir. Hafizan Allah işkiler Kur'an'a dayanır. Müsteşriklerin, goz siyerlerin, şahatların arzu ettiği de budur bence. Ve bugün yapılmak istenen de odur. İşte günümüzde bir kısım bilmezlerin uğradıkları, bunlar da cehalet sede diyelim bunlara marifes zede de denebilir. Bu hususta daha az ya da marifes söz konusudur. Çünkü vicdan kültürü esas. Allah bilgisi. Bunlara marifes zede de diyebiliriz. Yaralı zavallılar. Hiçbir şey bilmiyor. Hiç ufku yok. Rüyasında bile o alemlere misafir olmamış. Onun için kendi oralara çıkması şöyle dursun. Onları kendi seviyesine indiriyor. Onların görüp anlattıkları her şeyi de herhalde yalan nazarıyla bakıyor onlara. Allah bağışlayın. Bu iki felaket. Evet, ben sözü şuraya getireceğim. Sahabe efendilerimiz hususi insibalarıyla büyüklerimiz olması itibariyle müsellem bizim için. Büyüklerimiz. Onlara o umumi fazilette kimsenin ulaşması mümkün değildir. Fakat pekala hususi fazilette bazı devirlere ait hususi işlerde bazı kimselerin onlara ulaşması Onların temsil ettikleri şeyleri, aynı şeyleri temsil etmesi mümkündür. Bence yıkalım bu helazonda önümüzü çeken, kesen bu gulebanice düşünceyi yıkalım ve biz de sahibi kendi düşüncesi içinde, kendi hayat felsefesi içinde, kendi anlayışı içinde yakalamaya çalışalım. Selçukların bidayeti gibi, Karahanlıların bidayeti gibi, Osmanlıların bidayeti gibi. O saf anlayışı, saf düşünceyi Duru felsefeyi hayatımıza hayat yapalım ve onunla yeni bir dünya kurmaya çalışalım inşallah. Evet, gördüğünüz gibi sahabeyi tafsil ve izaha girmedim. Bence bundan sonra onların o mübarek hayatı seniyelerini hayatımıza hayat kılma yolları araştırmalıdır. وَاَلَا رَبِّ السِّجُنَا حَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِ Bu ayetin bize anlattığı şey ne olabilir? Ve bu ayetten anlayacağımız ders diyorlar. Evvela Allah bu ayeti Seyyidina Hz. Yusuf'un iffet abidesi, namus abidesi, irade abidesi Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın sözünü Kur'anlaştırıyor. İlahi kelam için ağlıyor, Allah kelamı yapıyor, kelamlaştırıyor. Herkesin karşısında temenna durup, serfuru edeceği bir beyan, beyanların sultanı haline getiriyor. İnsani beyan olmadan çıkarıyor onu. Hz. Yusuf'un müzmeratına ilahi ifadeyle ayrı bir urba giydiriyor ve ebedlere kadar herkesin itram duyacağı bir ifade bir altın ifade silsilesi haline getiriyor maali şu gâle rabbis sicnu ehabbu ileyye mimma yed'unen ileyh Allah'ım bu kadınların beni çağıra geldikleri şeydense hapishane benim için daha iyidir bahtına düştüm beni bu kadınların tuzağına düşürme eğer böyle yapmazsan sonunda diyor çocukluk yapıp Gözüm kayabilir, kalbim kayabilir. Bana bahtına düştüm. Çocukluk yaptırma. Hapishaneye al beni koy. Ama kadının Mekke'desine beni maruz bırakma. Maali, kaç kelime ilavesiyle bundan ibaret. Kadınlar, Hz. Yusuf Aleyhisselam'dan isteği oluyor. Batılı tasvir edip safi zihinleri etmeyelim. Esas, en çok isteği olan Zeliha'dır. Halk arasında Galati meşhur olarak Züleyha ile meşhur. Fakat zannediyorum hangi kadın Seyyidina Hazreti Yusuf'la tanışırsa maddi güzelliği, melaheti ve çiyesinin yanı başında iç aleminin dışı akseden güzellikleri, Allah'la irtibatlı bulunmanın güzellik haline gelip dışa akseden yanı uhrevi alemlere ait güzellikleri nazarı daima matma ilahi nazar olması itibariyle, kisbettiği güzelliği itibariyle daha bir başka cazipti. Onun için kim görseydi, vurulurdu. Vaka bir gün Ayşe validemiz Efendimiz için şöyle diyecektir bu meseleyi düşününce ''Felav sem'u fi mısra evsâfe haddihi lemâ bezalu fi sevmi yusuf min nakdi'' لَوَاحِ زَلَيْحَ لَوْرَعَيْنَ جَب۪ينَ لَآثَرْنَ فِي الْقَتْعِ الْقُلُوبِ عَلَى الْاَيْدِ Eğer Mısır'da Zeliha'nın etrafında toplanan kadınlar Yusuf'u gördükleri zaman ellerindeki bıçakları burunlarına, dudaklarına, parmaklarına götüren kadınlar benim Efendimin cemalini, Hz. Muhammed'in gerçek cemalini görselerdi hançerleri ellerine değil sinelerine saplayacaklardı der ve gerçekten Hz. Muhammed'e ait Cenab-ı Hakk'ın cemale ait bütün esma ve sıfatının noktayı mihrakyesi olan ve ancak ferasetli bakışların sezebileceği mutlak güzelliğin mutlak güzelleştirdiği o cemali vakemali hakemali müşahede etselerdi edebilselerdi Seydik edebilseydik güzellikler karşısında başı dönmenin neticesinde parmaklara götürler, hançerler sinelere saplanacaktı ve Yusuf öyle bir güzellik abidesidir bir zayıf hadiste buyurur ki sultanlar sultanı o güzeldi fakat ben şirinim der ne kamilsin sen ne mütevazisin sen ne mahviyet insanısın sen Evet, işte bu Yusuf. Buna vurulanlar, ona tutulanlar, çocukluğundan delikanlığına kadar fakat iffetinden zerre kadar taviz vermemiş ve bir gün orada babası, kardeşleri, oymağı, iffeti, namusu, her şeyi, korkunç bir iftira, alternatifi de orada bir kadının davetine icabet etmek. İflağını keseriz senin, damarlarını keseriz, toplum içine çıkamazsın. İşin bir yanı bu, bu işin alternatifi de şu. Bir kadının davetine icabet edeceksin. Bundan tek ses yükselir, maazallah. Maazallah, euzubillah demektir bu. Ben Allah'a sığınırım. اِنَّهُ Rabbi اَحْسَنَ Ne demek o? O bana baktı, gördü, etti, yedirdi, içirdi. Hanesindeyim. Hanesini bana emanet etti. Ne demek hanesini bana emanet eden birine ihanet etmek? O bana güvenmeseydi bu evi bana bırakmazdı. Ne demek? Bazlarına göre onu besleyen, büyüten, terbiye eden yetiştiren Allah'tır. Fakat siyakona çok müsait değil öyle bir yoruma. Seyyidin Hazreti Yusuf çok kadirşinas'tır. Ve sonra bu tekliflerin Arkasının geleceğini düşünerek ellerini açtı, alnını yere koydu belki, Allah'a teveccüh etti. Ey Allah'ım dedi, bu davettense hapishane benim için daha iyidir. Beni hapishaneye al, fakat böyle davetler tekerrür etmesin, bahtına düştüm dedi. Ve illa tasrif أَنِّ كَيْدَهُنْ Onların keydini, mekrin hilesini benden çevir ve illa tasrifen kiylerun aslu ilehim ve ekun min cahil değilim ama çocukluk yapar cahiller içine karışmış olurum fetapdesi evet bu arkadaşımız diyor ki bundan bize düşen nedir vara <gülüyor> vadatul lati huwa fi beitha Yusuf'un iffetine aykırıyor bir kadın ondan kâm almak istedi. Bu o kadın ki, o delikanlı onun evindeydi diyor. Evinde olan güzellik abidesi, o delikanlıdan kâm almak istedi. Kur'an'ın beyanı içinde, şu belâat nüktesi içinde. Kadının evindesiniz. Kilidi, anahtarı elinde olan bir kadının evindesiniz. Onunla beraber aynı kubbe altında yatıp kalkıyorsunuz. Bey'i gidiyor ve siz onunla baş başa kalıyorsunuz. Şeytan o ateşten o melundan gergefini durmadan örüyor. Ve atkılardan birinin ucunu sizin beyninizi atmış orada şehvet adına ayakta duran guddelerden birine bağlamış. Gedi geliyor gidiyor en fettan bir kadın. Ümmetim için en çok korktuğum şey kadın fitnetsidir dediğim Kadın ve seyyidine Hazreti Yusuf... Kanının şihevani hislerle aktığı bir dönemde o hanede çağın büyük insanı gibi Tahir Paşa'nın evinde 6 ay kalıyor da iki kızı diyor tefrik edemedim ben onları hangisi büyüğü hangisi küçüğü yanıma ara sıra gelip gidiyorlardı Boğaz'dan hoca arkadaşları birkaç defa kayıkla yolculuk yaptırtıyorlar eski Boğaz alemleri çok meşhurdur Gözünün gözünü kapağını kaldırıp bakmadığını görünce bir gün soruyorlar. İlmin ve karını koruyorum diyor. Ağzın şeker şerbet yesin. Çağın Yusuf'u. Göz kapağını kaldırıp bakmamış. Bir sözü maazallah, diğer sözü Rabbis sicnu ahabbü ileyya mimma yed'uneni ileyh. Ve illa tasrifanni kaydahun asu ileyhin ve akum minel cahilin. Ben cahil değilim, beni cahillerin düştüğü çukura düşürme Allah'ım. Gençliğimizi cahillerin düştüğü çukura düşürme Allah'ım. Senin yolunun delileri, rehi sevdanın mecnunları sana gönül vermiş, gönlünün kapılarını ardına kadar senin için açmış. Bu gönül kapılarından içeriye yalancı ve ham hay hayallerin girmesine meydan verme Allah'ım. Bizim bundan alacağımız şey nedir? Ahir zaman fitnesi hep bunları kullandı. Çoklarını bunlarla yemledi, bunlarla yemledi, bunlarla istismar alet alına çekti. ve dolayısıyla ruh dünyamızda ciddi tahribat yaptı. Mahkememize teslim etti. Ruhi dengelerimiz bozuldu alımlar bunalımları alımları takip etmeye başladı ve bizden daha çok da batıda o kadar çok akıl hastası var ki 77 yıllarında Almanya'ya gittiğimde orada birisi anlatmıştı devlet bütçesi kadar dengesi bozulan insanları tedavi için para ayırıyorlar demişti Demek ki bir 2 milyon insanın tedavisi bayt mevzu ve bu mevzuda İslam dünyası geriden geliyor. Sondan bir ikinci, üçüncü, dördüncü, Türkiye'de bu arada, bu aralarda yerini alan ülkelerden birisi. İşin enteresan yanı Suudi Arabistan başta geliyor. Bunun kadın fitnesinin Asya Meryem gibi sultana benzeyen kadınlarımızı, hemşirelerimizi istisna ederim. Çocukluk arkadaşım, bir saz şairi vardır onun sözüyle diyeyim. Reyhani duymuşsunuzdur. Saz şairi ama beş vakit namaz kılar. Milli cepheyi, milli düşünceyi temsil eder, benim çocukluk arkadaşımdır. O zamandan beri sazçalardı ama Allah derdi, bilmiyorum yanar mıydı, yanmaz mıydı ama içim yanıyor derdi Allah aşkıyla. Kadınları taşladığı bir yerde der ki, şöyle der, Duyarsa kadınlar, son iki Mısır aklıma geldi. Duyarsa kadınlar taşlarlar seni. Kimisi bilir dini imanı, Asya Meryem gibi sultana benzer. Redif benzer. Asya Meryem gibi sultana benzer. Göklerdeki bilmem neye benzer. Cennetteki Huriye, Kilman'a benzer. Benzer. Öyle kadınlar da var. Taşladığı yerde der bunu. Ali Asya Meryem gibi sultana benzeyen... Hemşirelerimiz, analarımız, Ezvacı Tahirat gibi analarımız mazur görsünler. Fakat Allah Resulü buyuruyor ki, ümmetim için ondan daha büyük bir fitne bırakmıyorum geriye. Çokları ona takılıp kalacaklar ve çokları yoldan şiraz eden onunla çıktı. Bir yerde şeytan ağını onu takar, oltasına onu takar kullanır deniyor. Bu itibarla gençlerimizi tam can evinden vurdular. Hatta denebilir ki hafızaya top attırdılar günümüzde. Çünkü insan, daha ziyade hangi mevzuya karşı çok alaka duyuyor, hangi mevzu üzerinde şok tesiri yapıyorsa, o silinmez izler bırakır. Bir tatlı musiki düşünün. Arabanızın pencerelerini kapatır, onu dinlersiniz. Bir yerde bandı kapattığınız zaman, teybin düğmesine dokunup kapattığınız zaman, daha bir süre kulaklarınızda aynı uğultuyu, aynı tatlılığıyla duyar ve yaşarsınız. Çünkü üzerinizde ciddi bir tesir yapmıştır o sizin. Başka şeyler de öyledir. Çocuklukta bazı şeyler ciddi tesir icra etmez. Her çağın kendine göre alacağı, tesirinde kalacağı ve şokunu yediği zaman, kafasından silip atamayacağı şeyler vardır. Çocuklar oyuncaklarının altındadır, eğlencenin altındadır. Gençlerde bedeni durum, cismani keyfiyet daha fazla ağır basar. Binan Ali o noktadan gelecek şoklar silinmeyecek kadar izler bırakırlar. İnsan yaşlanırken bedeni gücünü kaybettiği gibi hafıza gücünü Hafıza enerjisini de kaybedebilir. Fakat öyle zannediyorum ki büyük ölçüde esas yediğimiz şoklardır bizim. Çünkü insan belli bir dönemden sonra cismaniyet ve bedenine ait şeylerle yediği şoklar öyle derin izler bırakıyor ki bu izler başka izleri adeta insana unutturuyor. Çocuğun umurunda değildir. O etrafında gördüğü şeylerin tecessüsündedir. Her şeyi alır kafasına yerleştirir. Fakat belli bir çağdan sonra insan benliği başka şeylere mütemayildir. Bu onun tesir altına girer. Ve ehli dünya bu işi çok iyi bildiğinden onlar da her meselede kadını kullanmışlardır. Onunla avlamak istemişlerdir. Ve bu büyük ölçüde tesirli de olmuştur. Neslimizin yusuf olması gerekiyor. Ancak Yusuflar kurtulacaklardır. Yusuflar için zindan, Yusuflar için bu mevzuda hırpalanma ve Yusuflar için iffet abidesi olma maazallah deme. Yusuflar için iffetini kaybetmektense zindanı tercih etme. Ve iffetini koruyarak hayatını hitame erdirme. Allah için yaşama. Allah için yaşadığı zaten bellidir. Çünkü iş bittikten sonra tevafven Müslüman o alhak artık beni öldür, çünkü lütufların tamamlandı. Bundan sonra hayatta kalmama abestir diyecektir seydini Hazreti Yusuf. Geleceği Yusuflar kuracaklardır, ama Yusuf olmak çok zordur. Rabbim kaymalarımızı kaymalara düşürmesin, zehirlere duçar etmesin. Kaymalarımızı ve zeyiflerimizde devam ettirmesin, düşebiliriz insanız, sürçebiliriz, hatalar yapabiliriz. Onları devam ettirmesin inşallah. Vakı hapishane istemeyelim, bu Yusuf'un sadakatıdır yani çok sadık. Sıddîk diyor ona, sıddîk. Yusuf Sûre-i Celles'inde tam beş defa Allah tarafından Muasırları tarafından, vicdanı tarafından, hapishanedeki insanları tarafından, arkadaşları tarafından ve kardeşleri tarafından Muhsin olarak hıyat ediliyor. Yani ihsan şuurunun temsilcisi, yani Allah'ı görüyor gibi Allah'a kulluk yapan insan. Sıddik tam, sadakat, ihlasın en önemli kaynağı, ihlas, ihsanın menbaadır. Sadakat olmadan ihlas olmaz. İhlas olmayınca da ihsan şuuru, şuuru zuğra gelmez. Ve işte Hazreti Yusuf budur. Sıddik. Hapishanesteki de diyor. Ey doğru adam, en doğru insan diyor. Hapishanedeki arkadaş. Allah da ona sıddik diyor. Bu itibarla geleceği yeniden sıddikler inşa edecek. İffet abideleri inşa edecek. Evet, bedenin altında ezilenler, cismaniyetine pes edenlerin, şimdiye kadar yaptıkları bir şey yoktur. Bundan sonra da bir şey yapacaklarına ihtimal verilemez. İffet çok önemlidir. Ne yapacağız iffetli olmak için? İbrahim Hakkı Hazretleri bir yerde az ye, az uyu hayrete var, fâni olandan, andan, bul baka ol ana, mehman gecelerdedir. Az ye, az iç, az uyu. ''Kılletül kelam, kılletü ta'am, kılletül menam, özlet enil enam'' derlerdi. Eskiler erbabı hakikat, ashab tasavvuf. Az yeme, az içme, az uyuma, füzuli yere, hizmet mülazası olmadan insanlarla düşüp kalkma. insanlarla beraber ancak hizmet için olunur. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem ''Ey gençler'' diyor, İzdivaç yapın günaha girmemek için. Gücünüz yetmiyorsa mevsim o mevsim değilse şayet oruç tutun buyuruyor. Yine mesele geliyor az yemeye, az içmeye, geceyi kalkıp ihya etmeye dayanıyor. Belki arkadaşlarımız bu yaşta gece ihya mı edilir diyecekler. Geceyi ihya etmeden berzah azabından kurtulmak, gençlik berzahından kurtulmak mümkün değil. Gençlikte insanlar berzah yaşarlar. Ya gözlerini açacak, hakika hayata uyanacak ya ölecek. Kendini salıverirse ölür. Fakat tetikte olursa Allah'ın inayeti ve keremiyle gerçek aleme uyanır. Fakat genelde gençler hep berzah vadilerinde dolaşırlar. Her şey olmaya müsait, fakat henüz hiçbir şey değil. O azaptan kurtulmanın yolu da gece ihya etmektir. Ama Kur'an'ın ifadesiyle "fakalilun min ibadiyi şükur" gecelerde kalkıp diz çöken, kemerbeste besleyebildiyet içinde Allah karşısında gerilen kul sayısı ne kadar da az, şükredenler ne kadar da az. Keşke bir zümre bu işte önce olsa, ibadeti taatta, evradu eskarda, inlemede sızmada sinesini yakmadı Allah tevakkülde de rehber olabilseler önemlidir. Rabbis siccni ahabbu ileyye mimma yad'un ilayhi ve illa tasrif anni kaydihim asu ileyhim ve ekum min el cahilin. Yoksa arkadan bir korkunç nisyân geliyor. Zannediyorum bedeni duygu ve düşünce, cismani duygu ve düşünce Üst üste üzerimizdeki şoklarıyla bir gün kafalarımızın içine hiçbir şey girmeyecek. Mesela isterseniz bir deneyin. Dua mecmuasında sabah akşam duaları hepsi 5-6 sayfa yapar. Hafızası kuvvetli bir insanın en çok iki günde hepsini ezberleyeceği şeydir bunu. İsterseniz bir deneme yapın. Ezberlemeye azmedin. Hem kendinizi görün hem de çevrenizdeki insanların durumunu görün. Hafızalarımız ne kadar bizim yanımızda, ne kadar bedenin ve cismaniyetin altında anlayacaksınız. Kastamonu laikalarında sahibi zaman da diyor ki, ahir zamanda Kur'an hafızalardan silinecek manası şudur. İşte bu değişik şoklarla hafıza öyle top atacak ki, ona hiçbir şeyi ezberletmek mümkün olmayacak. Yaşasın bilgisayarlar, kompütürler. Her şeyi onlara programlayacak. Üç kere üç kaç ediyordu, hele bir düğmesine basalım diyecek. Onu orada görmeye çalışacağız. Babamızın ismini, annemizin ismini, çocuklarımızın adını, mektepteki talebelerin isimlerini filan. Ve bunları hani eskiden başka türlü halletmeye çalıştığımız bu şeyleri kompütür basamaklarıyla halletmeye çalışacağız. Evet. İmdada yetişiyor kompütür ama tabi onun da hafızaya ayrı bir topattırma yanı var. Bakalım halimiz nice olacak. Cenab-ı Hak bizi bize bırakmasın. Ya hafiyel altaf ne cinamim manekaf Ve zannediyorum yine orada o Kastamonu layıkalarında bu mevzuyla alakalı İmam Şafii'nin bir sözünü naklediyor. Veki'e şikayet ediyor. Şekevtu Suah hafzi ila wakin, fārşedeni ila terkil maasi. la yuhda diyor. İmam Şafi'i hocası olan veki ki Abu Hanifenin talebesidir. Hadisin hafızlarındandır. Veki bin cerrah Hocama diyor, hafızamın topattığını şikayet ettim. Suhi hafsimi şikayet ettim bana dedi ki masiyeti terk et gel günahlara girme nurun, dedi ilim Allah'ın ilim sıfatından gelmiş bir nurdur Allah'tan gelen bir ışıktır ve Allah'tan gelen bu ışık asi dimalarda asi gönüllerde otağını kurup aram eylemez eğer ilmin sadrında sinende otağı kurup Yerleşmesini istiyorsan, gel etme eyleme, şu masiyeti terk eyle. Dedi, diyor. Bu itibarla masiyet, günahlara girme günümüzün nesilleri için çok önemlidir. Eskiye göre şanslı yanlarımız var, çünkü vahalar var. Ve nur efşan arkadaşlarımız onların içli sözleri, bize tesir eden sözleri. Ama bununla beraber tabi topluyoruz sokakta çok insafsız çok müthiş Allah arkadaşlarımızın yardımcısı olsun bizim de yardımcımız olsun Bekarlık, eskiler yanlış olarak onu tek başına serazat böyle olma, dolayısıyla da çakır keyfi yaşama adına sefahat kokan bir düşünceyle, sefalet kokan bir düşünceyle sultanlık diye adlandırmışlar. Fakat o manada kim kendi haline bakarsa baksın çok rahatlıkla diyebilir, bu derbederliğin neresinde sultanlık. O manada değil de, Bekarlık, hayatın her lahzasını, her aşiresini, her salisesini, her aşiresini diyelim, yukarıya doğru terakkiyle çıkalım. Hizmete vermesi açısından bir sultanlıktır. Kimseye hesap vermeme mecburiyetinde değildir. Sadece iç hesabı vardır Allah'a karşı, vaktimi çok iyi değerlendirdim mi? Belki bu yanıyla bekarlıkta bir sultanlık vardır. Gece eve üçte gidebilir. Kahvaltını yapar, hafif bir yastığa dayanır, Erzurum, Erzincan oralara kadar öyle uyuklamaya mürgüleme derler. Bir mürgüler orada. O gafleti dağıtır, sonra kalkar, vasıtaya biner, yine koşar bir yere. İşte bu sultanlıktır yani. Kimseye hesap vermez. La yüsel olma. Tek Allah'a hesap verir. Şimdi bu yönüyle tabii takdirlerin üstünde bir değer ifade ediyor. Yeryüzünden bütün bütün evliliği kaldırma, bu hem tabiata ters, hem fıtrata ters, dolayısıyla Allah'a karşı ters, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı da ters bir şeydir. Yemeği terk etme, içmeyi terk etme, evliliği terk etme düşüncesiyle karşısına çıkan kimselere, Yemenin de yerinde sünnet olduğunu, içmenin de sünnet olduğunu, yatıp uyumanın da sünnet olduğunu, yani fıtratın sünneti, hayatın sünneti olduğunu, evlenmenin de hayatın sünneti olduğunu ifade eder ve bu sünnetlerin hepsini bir çırpıda toplar buyurur ki, benim sünnetimden yani hayatımdan telkin ettiğim, talim ettiğim, hayat adına takdim ettiğim şeyden yüz çevren benden değildir. Neden değildir? Öyle bir şeye zorlasanız insanları dinden uzaklaştırmış olursunuz. Mesela öyle bir yol ki insana yedirmiyorlar. Öyle bir yol ki bu defa insanlar kaçak kaçak yerler. Yani din terk edilir o dinse. Öyle bir yol ki insana içirmiyorlar, kaçak kaçak içerler, yolu terk ederler. Yatmayacaksınız öyle bir yol ki mümkün değil bunu götürmek, yatarsınız dinlen çıkarsınız. Neden? Tabiata ters, fıtrata ters. Bir olur, iki olur, üç olur bir yerde başı döner düşer insanın. Kimse sonuna kadar o işi telkin edemez. O hayata ters. Allah'ın vaz ettiği ayatı tekviniyeye terstir bu. Meseleyi ayatı tekniyenin kanun ve prensipleri içinde ele almak lazım. Ama fedakarlık şudur. Bir taraftan hayat adına ayaklarını sağlam yere basacakları ana kadar sabrı muvakkat. Başkalarını el açmadan, minnet etmeden, ev kiramı verin demeden kendi imkanlarıyla geçinebilecek kadar bir imkanı yakalayacağına kadar bir sabrı muakket. Yani insanın bir yakını ölür, yakını bir musibete maruz kalır. Ona sabrı cemil derler. Yani derdini Allah'a açma, içini Allah'a açma demektir. İnne ma eşku be ve huzni ila Allah tasamı, dağınıklığımı Allah'a arz ediyorum. Gözlerimi hakim olamıyorum, duygularımı hakim olamıyorum. Çarşıda gezmek beni mahvu perişan ediyor, halimi Allah'a şikayet ediyorum. Bu arada tabii bir diğer şey buna tetimme denebilir çünkü mevzuyla doğrudan doğruya alakalı değil. Ben şahsen hayatımda böyle bir şey yapsaydım, kendi kriterlerimden daha ziyade başkalarının kriterlerini, bakışını, görüşünü değerlendirmesini tercih ederdim. İster karşı tarafın dini hissi, dini düşüncesi, dini duygusu adına, isterse fiziki adına. Çünkü ben hislerimle malul. Yani onlarla eğri bürü olabilirim, eğri düşünebilirim, yanlış karar verebilirim. Fakat başkaları benim hissi olduğum yerden mantıkidir. Daha derin, daha buğutlu düşünebilirler. Tercih ederim kararlarını. Ve benimle aynı duyguyu paylaşan annemin, babamın duygu ve düşüncelerini belli noktalarda, arkadaşlarımın, arkadaşlarının, hayat arkadaşlarının duygu ve düşüncelerini tercih ederim. Kadını da erkeği de en iyi anlayan Dima ona şefkat kahramanı demiş. Eğer o gerçekten kendi ruhuna has şayet bilenebilirse, iyi hazırlanabilirse hakikaten şahlandıran bir güç kaynağı olur. Onun derdini paylaşır, tedavi efkarda bulunur, ona destek olur. Khadijatül Kübra gibi bir insanla o seviyede, bu anamı misal vererek böyle bir şey söyleme de bana çok sakil geliyor gibisini demek bile yani. Ama o ruhta, o karakterde, Asya Meryem gibi o karakterde kadınlarla izdivaç yapmak bin defa bekarlıktan bin defa daha hayırlıdır. Bu itibarla iyisi bu mevzuda aranmalı bence. Hisse hareket edilmemeli. Çok defa akıl mantık çok görme şeyi sahası çok dar olan gözlere takılır. Gözün eseri ve zebunu olur. Gözler çok önemlidir. Boşuna mı kutsal-ıs en nazratu min iblis demiş. Şeytanın zehirli oklarından bir ok Demek insan insan onunla avlanıyor çok defa. Bakışla avlanıyor. Öyleyse bir yerde bence bu işi yaparken, hayat değişikliği yaparken mantıki olabilecekleri işi bırakmak hoşumuza gitsin bence. Hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ölçüleri içinde malından, cemalinden ve dininden dolayı söyledikten sonra buyurur ki yanı yere gelmeyesi sen din sahibini tercih et. Yani din duygusu tercih edilmeli. Diyelim ki, hani birisi melati ve ciyesi bir ölçüde, fiziki şu ölçüde, malı da şu ölçüde. Ama birisi de var ki tam o ölçüde değil. Gelir, geliyor yani duygularımıza ölçü ulaşıyor gibi. Ulaştı ulaşmadı. Fakat beri taraftan salaveti diniyesi var. Peygamber tavsiyesine uyarak Salaveti diniye. Evet, gördüğünüz gibi yani evlilik de ciddi bir mevzu. Yani imtihandan geçirilerek yapılması gerekli olan bir mevzu. Kendini idare eden, aciz olan insanlar, bir aile reisi olacak, çoluk çocuk babası olacaklar, idare edecekler. Kendini idare edemiyor, derbeder. Yani işte bu mevzuda böyle hayatta belli bir faslın aşılması lazımdır. Rüştün ortaya konması isvat değil. Ortaya konması lazımdır. Böyle birisini zannediyorum yine. Mavet daha kara bu kavama Senin terk etmediğin Rabb'in seni bu mevzuda da terk etmez sana darılmaz seni yalnız bırakmaz ve sana bu işi isabetli olarak yaptırtır. Evet. Zannun ve tahminun minne. Rabbana la taqizna inna siena Halimizden endişe ediyorsak benim de yer yer halimden endişe ettiğim oldu. Hala da bu kadar seyahatim bu kadar hatalarım olduğu halde sizler ve sizin önünüzdeki arkadaşlar gibi tertemiz, nezih, dirahşan çehrelerle arkadaşlar mazhar etmesi karşısında diyorum acaba istidraç mı yapıyor? Yani bana bunlar olmaz ama niye veriyor bunları bana? Hayret ediyorum ama... Allah'ın her şeyi insanı hayrete sevk edecek mahiyettedir. Zatı insanı hayrete sevk eder ki tasavvufta buna makamı hayret derler. Zatı, üluhiyeti mülahazaya insan hep şaşkınlık içinde dolaşır. Sıfatları insanı hayrete sevk eder. Bir de dağ dağ, Yunus Emre'nin hani o güle karşı, bülbüle karşı şeyleri vardır. Benden kemter kula benzer. Günahı pek çoğa benzer Her biri bir daha benzer Allahu Allahu var ya Onun gibi Günahı dağlar kadar insanlar bakıyorlar da Böyle bakıyor bakıyor Sonra günahlarından dolayı muakaze edilmediklerini Yakalarından tutup sarsılmadıklarını görünce hayret ediyorlar Affediciliği de insana hayrete sevk eden bir mevzu oluyor Diyor ki Kulum günah işler Hani bu hükmü bize bıraksalar Farklı hüküm veririz Sonra kalkar der ki şu kadar, şu kadar değil. Hiç olmazsa şu kadar deme mürüvvetinde bulunun. Allah'ım ben günah işledim. Düştüm bak. Affettim der. Kalkar üç adım yürü bir daha düşer. Allah'ım düştüm der. Affettim der. Kalkar bir daha düşer. Kalkar bir daha düşer. Sayısını bilmiyorum. Ama elverir ki her düştükten sonra kalksın. Allah'ım ben düştüm desin. İşte Allah'ın düşüp doğrulan ve sonra ona yönelen insanlara karşı bu türlü muamelesi bile hayret vericidir. Bu kısa ömürde ebedi cenneti ve bu ebedi cennete zayide diye kattı güzellik yapana güzellikler vardır. Güzelliklerin zirvesi de cennettir. Bu güzelliklerden sonra bir de ve ziyade testicilerin büyük bir kısmına göre Cenab-ı Hakk'ın cemalini müşahede Şimdi bu muhakkat ömürde çoğunu gafletle geçirdiğimiz, bezlerin içinde ağlayıp çığlık attığımız bir faslı var bunu. Çocukluk yaptığımız bir faslı var, delikanlık yaptığımız bir faslı var, dünyaya talip olduğumuz bir faslı var, uykunun içinde geçirdiğimiz bir faslı var. Geriye ne kalıyor bilmiyorum, bu kısacık ömür, bu kısacık, kısacık ömürü birazını hani ibadetle geçirince bize ebedi cenneti veriyor. Ebediyet iki kutb arasındaki rakamlarla ifade edilen korkunç rakamlara bile sığmaz. Ebediyet. Bu ebediyetin, ebediyete ayrı bir derinlik kazandıran, ayrı bir ebediyet buğdu kendi cemaliyle bizleri serfilaz kılması, şereflendirmesi. İşte bu da hayret vericidir. Kendi daima bizi hayrete sevk edecek muamelelerini anlatırken bir kısım sürprizler karşımıza çıkacağı sözleriyle anlatıyor. Adat tu le salihin ma la aynun ve la udunun ala beşer ben benim salih kullarıma her işi doğru her işi düzgün her şeyini sağlam yapan işini sağlama bağlamış imanlı kullarıma öyle şeyler hazırladım ki ne göz görmüş gör ve hayrete düş ne kulak eşitmiş işit ve hayrete düş ne de bir beşer tasavvuru ve tahayyülü onu Tasavvur edebilmiş, tahayyül edebilmiş. Tasavvur ve tahayyül et yine hayrete düş. Allah'ın her şeyi insanı hayrete sevk edecek mahiyettedir. Allah'tan bize gelen her şey adeta hayretler kucağındadır. Evet, şimdi büyüğümüz vefat ederken diyor, 40 kişiden sadece bizim kurtulduğunu söylüyor, bu durum karşısında halimizden endişe ediyoruz. Herkes halinden endişe etmeli. Ben de dedim şahsen halimden endişe ediyorum. Halden endişe etme, öyle tehlikeli bir hale maruz kalmamak karşısında evvela bir tavır belirleme demektir. Halinden endişe etmeyenler, gafilane bir yerde vurulabilirler. Kur'an-ı Kerim onların halini ifade ederken, ala şefa cürü her <gülüyor> diyor, fenhâre bihi fi nâri cehennem. Yıkılmaya meyil etmiş bir uçurumun kenarında, ayaklarının altında bir uçurum olduğunu bilmeden duran bir insanın haline benzer ki hiç beklemediği bir anda birdenbire yuvarlanır cehenneme gider. Endişe etmek çok önemlidir. Endişe günahlara karşı tavır almanın ilk merhalesidir. Ve Allah'a karşı yönelmenin ilk merhalesidir. Endişesiz kalpler tehlikeye maruz kalplerdir. O kalplerde her an tehlike bahis mevzudur. Öyleyse endişe çok önemli. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse ameliyle cennete giremez buyuruyor. Sen de mi? İlla en yeteğemmedeni allahu bir rahmetin minhu buyuruyor. Evet ben de giremem. Elverir ki Cenab-ı Hak beni rahmetiyle kanatlandırmış olsun. İşte o zaman girebilirim. Allah rahmetiyle beni kanatlandırmaz, uçurmaz, vesayeti altına almazsa ben de giremem diyor. Siz kendi anisi düşünün. Herkes endişe etmeli halinde. Bu önemli bir menuredir. Şimdi esas sorunun içinde arkadaşlarımızın maksadının tahliline temas edelim. Rabbim doğruyu konuştursun. Hazreti Sahip Kıran bir dönemde 50 sene evvelki durum. Yani 40'lı, 45'li yıllarda olan bir durum. Türkiye'nin Nüfusunun aşağı yukarı 20-25 milyon, 20 belki milyon olduğu dönemlerde bulunduğu bir yerde o bir hak dostu diyor, bizim için mutlak zikir Kemaline masrufdur, kafa turabı altında hep saklanmaya çalışan bu insan burada da kendini saklamıştır, daima bir nefer gibi görünmüş, efendisi gibi o suretle de kurmaylardan kurmay olmuş Allah indinde. Gören kendisidir, müşahede eden kendisidir. En yakın talebeleri daha ta gençliğinde 20-25 yaşındayken mezarlarda yürürken ehli keşfül kubur deniyor. Toprağın altındakilerin halini keşfetme. Alemi Berzah'da bir mezardan geçerken kadın çocuğunun boncuklarını örüyormuş, diziyormuştu o esnada ölmüş. Ve işte şuur altı olarak bu türlü şeyler, şuurun altında öylece Allah'ın huzuruna gitmiş. Alemi berzah o işte meşgul oluyormuş. Geçerken mezarın yanından gülmüş, talebelerinden biri sormuş, niye gülüyorsunuz? Demiş, bu mezardakinin hali berzah da. bu da ona güldüm demiş. Ta çocukluk döneminde gözü toprağın altında yatan insanlara uyanmış, açılmış bir insanın, gayet tabi orada, tabutun içine konup götürülen insanları Allah'ın Göstermesi gayet tabidir onun için. Çünkü o gözlerini başka şeylere hiç dikmemiş, başka şeyleri hiç açmamış. Harama hiç bakmamış, hiç görmemiş haramı. Öyleyse harama bakmayan göz öteye açılıyor. Allah'ın yasak ettiği şeylere kapayınca gözünü kalbinden göz açılıyor. İsterseniz deneyin 5-10 sene. Açılmazsa gelin bana niye açılmadı deyin. Bakmayın harama, hiç Şeytanın zehirli okunu yemeyin nasıl açılıyor göreceksiniz onu. Ve tabut içinde taşınan insanları görüyor orada. mesela bu. Ve görüyor ki orada 40 kişiden ancak bir veya iki tanesi iman beraatını alıyor ancak kurtuluyor diyor. İman çok önemli bir mesele. Ve insan imanla gitmemişse ahirete usran demektir. Bu arkadaşımız soruyor bunu. Tabi halimizden endişe ediyoruz. Eğer 40 insandan iki tanesi ancak bir tanesi ve iki tanesi kendini kurtarıyorsa biz bu toplum içinde kırk da bir insan kendini kurtaracak insanlardan olarak elbette endişe etmeliyiz. Akıbetimizden çok korkmalıyız. Yine de korkmaya devam edelim. Ama tabi bu endişeye karşı deneyecek şeyler vardır. Bir, okuduğunuz kitaplar ve bu kitapları okumak suretiyle eşya vahidselere açılan gözleriniz sayesinde iman sizin mahiyetinizde öyle derin letaife letaife öyle derinleşmesine gidilmiş diyor ki şeytanın elinin oralara ulaşması mümkün değildir diyor. Siz bu kitapları okuyup okuya imanda inşallah öyle derinleşeceksiniz ki bunları okumak suretiyle değişik tefekkür ufukları teşekkül edecek o sayede imanla öyle derinleşeceksiniz ki inşallah, şahısların imanına, şahsın kendi imanına inşallah demesi mahsurudur da, fakat benim böyle umumi manada inşallah iman öyle derinleşecek ki şeytanın eli oralara ulaşamayacak. Bir bu var. Bir ikinci husus, aynı duyguyu, aynı düşünceyi paylaşan insanlar birbirlerine dua edince, Hepsinin bütün duası, yekün duası, her zat için bahis mevzu olması itibariyle bir insana günde şu kadar insan dua ediyor. Açayım biraz. Mesela siz şu anda aynı duygu ve aynı düşünceyi paylaşan insanlar günde beş defa ellerini açıp Cenab-ı Hakk'a Allah'ım mümin kardeşlerimizi derken, her bir arkadaşımızın defterinde hasenat hanesine yapılan onca dua onun namına kaydediliyoruz. Allah'ım kardeşlerimizi mağfiret et deyince, işte o kadar insan her bir arkadaşımız hesabına Allah'ım şu arkadaşımızda mağfiret et manasına geçiyor, onun defterinde tanesine kaydediliyor. Umum yekün açısından meseleyi ele alacak olursanız buncağı size dua ediyor. Allah bir insanın duasını reddetmesi bile düşünülmez. Bir de bir insana bunca insan dua ederse reddedileceğini düşünmek Allah hakkında suizan olur. Bu hususta çok önemli. Bizim hakkımızda bizim mağfiretimiz imanla cennete girmemiz talep ediliyor. Mesela sabah akşam en az 3 defa veya 7 defa Allahümme ecirna minennar Allahümme ecirna minennar Sonra da Allahümme etkhilnel cennete ma'al diyoruz. Diyoruz değil mi bunu? Hatırlıyorsunuz bunu. Ecirna minennar demek Allah'ın bizi yani bizi. Şu çizgi üzerinde omuz omuza veren İslam'ın kaderiyle alakalı düşünen, İslam meselelerini düşünen, İslam hesabına yaşayan bütün kardeşlerimizi cehennemden azad eyle, koru. Ve sonra da üç defa diyorsunuz Allah'ın bizi, cenneti ithal eyle. Şimdi ben size vicdanlarınıza sorayım. Siz bir yerde böyle özene bezene bir dua yapsanız. Sonra biri gelse size desek ki arkadaş sen böyle dua ediyorsun ama beyhude sen bu halinle nerede? Duanın kabul olması nerede? Ümidinizi kıran, ümit şiken böyle bir itirazı, böyle bir taarruzu nasıl karşılarsınız? Haydibe demez misiniz siz? Yaptığınız dua nedir ki haydibe diyorsunuz? Bir şahsın duasıdır yani. Şahsınız adına cennet de isteseniz şahsi cennet. Cehennemden de sakınsanız şahsi cehennemden sakınmadır. Bu nerede? Bu nerede? Ali himmet, peygamberane bir azimle Allah'ın bütün kardeşlerimizi cehennemden koru. Allah'ın bütün kardeşlerimizi cennete koy deme. Dava ruhuyla, dava düşüncesiyle böyle bir şeye sahip çıkıp istemek nerede? Siz tek başınıza, şahsınıza yaptığınız duanın dahi kabul olmasını beklerseniz, Cenab-ı Hak elbette umum adına yapılan duaları kabul edecektir diyebiliriz. Ve işte bu itibarla Hani şimdi herhalde 40'ta 1-2 değil de belki Allah'ın inayeti ve keremiyle şimdilerde 40'ta 1-2 inşallah o da olmasın kaybediyordur. İnşallah o da olmasın. Bu da 2 bakın. Bir üçüncüsü şudur. O devir öyle zulmatlı bir devirdir ki o devirde tefsir yazanlar bile tereddütlerden kurtulamamışlardır. En en müteemmil, en müdebir, en mütemekkin kimseler bile yani söylediği sözler gelecekte kritiğe tabi tutulacak diye düşünen ve tefsir yazan insanlar bile evlisyona maşatta bulunmuşlardır. Hilkat mevzuunda tereddüte düşmüşlerdir. Şimdi böyle bir dönemde avam halkın çok sağlam iman etmesi çok zordur. İnsanlar ferden ferda ve toplu halde Küfrün seylapları karşısında tıpkı odunlar gibi, kütükler gibi sürüklenip gitmişlerdir. Bu döneme ait bir müşahedeyi ondan 40 sene sonra bunca gayret, bunca himmetten sonra bunca Allah'a iman etmiş insanların mevcut olduğu bir döneme tamim etmek ve teşmil etmek, acaba bizim için de bahis mevzu mudur demek, şu anda üzerimizde olan Allah'ın nimetlerini hafif alma demektir. O dönem ayrı bir dönemdi. Gerçekten o dönemde bazı yerlerde böyle olmuştur. Ve imansız gitmenin fecaatini, fezaatin Allah, imansızlığın ve imanın ne demek olduğunu vicdanında duyan o büyük zata göstermiştir ki, vazifesini bu mevzuda hakkal yakin platformunda bazında tam ele alsın. Yani imansızlık nedir, iman nedir? Onu daha bir ürperti içinde, küfürden daha bir korkarak, imana karşı daha bir ihtiyaç duyarak, Vazifesi cümlesindendir. Çünkü her müceddidin birinci planda vazifesi vardır. Ahir zamanda gelen bu sahibi ahir zamanın vazifesi, imanı tahkim etmedir, şüpheleri izale etmektir. Öyleyse bu mevzuda daha çelik çavak hareket etmesi için ona o tablo bütün dehşetiyle göstermiştir. Ve denmiştir ki, yangın var, ey itfaiyeci, ne duruyorsun? Veya müddessir, kum feendir, ve Rabbek fekabbir, ve siyabeke fe kabbir, peygambere şahsında doğrudan doğruya davayı nübüvvetin her asırdaki varislerine hususiyle felaket ve helaket asrındaki en has varisine kalk ne duruyorsun bak tabutlarda taşınanlar hepsi dinsiz oldu insanların 40'ta 38'i imansız gidiyor ne duruyorsun senin gibi ali himmet insana yatmak durmak yakışır mı sen o insansın ki bir mağarada ayağını attığın zaman aşağıya düşerken ben Allah diyorum sıkıştığım an, sen bunun üstünde bir şey dedin. Çünkü Allah deme insanın nefsi adına bir sığınma sözüdür. Ama sen Allah demedin, davam dedin inledin, sana yatmak yakışmaz diyordu. Dünyada değişiklikler oluyor, bu değişiklikler içinde tekevünler oluyor, yeni çok oluşum diyorlar, yenilik diyorlar. Zannediyorum ben eski düşüncelerin, eski düşünce temsilcilerinin bayat düşünceleri yeniden dizayn edip millete, insanlara öteden beri ama hep aynı şeyleri sunan insanların yenilik adına vaat edecekleri de hiçbir şey yoktur. Kapitalizmi yeni tanımıyoruz. Onun nesebi gayri sahih veledi liberalizmi tanımak için fazla bir şey söylemeye lüzum yok zannediyorum. Komünizm ve sosyalizmden bahsetme hiç gerek yok. Binaenaleyh ne komünizmin, ne kapitalizmin, ne liberalizmin, ne de bir başka sistemin ne kadar yeni derlerse desinler, değişim derlerse desinler, dönüşüm derlerse desinler, onların değişimi de dönüşümü de Zannediyorum bir dönüşme var, bir değişme var ama gözleri bağlı dolabın etrafında, bir çıkrık etrafında dönenin dönüp dolaşması, değişiyorsa değişmesi gibi bir şey. Onların yenilik adına, değişim adına, dönüşüm adına vadettikleri hiçbir şey yok. Çok yanlı bir furyaydı, bir mülazayla zannediyorum bir fasılda mıydı, başka bir yerde de bu mülazam çıktı, arz yenilik derken değişim dönüşüm derken tekevvün oluşum derken milletin kastı nedir? Bence bunların hepsini bir yana atın. Dünya yeniden onların tabirleriyle buna mukabele denebilir. Eski belâatta. Bu türlü fiilleri isnadet etmesi caiz olmayan faillere de isnad edebiliriz. Yokadiyun Allah'a ve vakadiyun ve mekaru ve mekaru Allah. Onlar Allah'a karşı tuzak Allah da onlara karşı tuzak Allah tuzakta müberradır Fakat Mukabele gibi bir şeydir bu yani Mesela